şeytanın insanlar için kurduğu tuzaklardan 13.sü de igva yani azdırma, baştan çıkarma ve vesveselerine kapılanlara tek kıyafet, tek giyim tarzı, tek görünüş ve yürüyüş şekli, tek şeyh ve tek tarikatı iltizam etmesidir. Bu tek tarz ve gidiş üzerinde öylesine ısrar ve devam eder ki Farzlar üzerindeki ısrar ve devamlarından daha fazla. Şiddetle iltizam ettikleri bu tek farz ve gidişin asla dışına çıkmazlar. Çıkanları da şiddetle kınanlar. Bazıları da namazını kılmak için kendisine muayyen bir yer tayin eder ve asla başka yerde namaz kılmaz. Halbuki ve vesselam kişinin namazı için mescitte belli bir yeri mekan tutmasını yasaklamıştır. Onlardan bazılarında görürsünüz ki sadece seccade üzerinde namaz kılar. Halbuki Ali ve Selam Efendimiz hiç seccade üzerinde namaz kılmamıştır. Önüne secde, seccade serilmesi onun adeti değildi. O yeryüzünün her tarafında namazını kılmıştır. Bazen hasır üzerinde kıldığı olmuş. Yani mevcut yaygı neyse onun üzerine durur, kılardı özel olarak namaz için bir yaygı veya seccade serdirilmezdi. Eğer hiçbir yaygı yoksa doğrudan doğruya toprak zemin üzerinde kılardı. Ötekiler şeran sabit bulunan resmiyeti tanımazken, berikiler de adet olan hatta bidat bulunan bir takım resmiyetin esiri durumundadır. Hakikat ehli olan veya onlarla beraber bulunan bir zat, nasıl olur da adetler ve resmiyetler ile saplanır kalır? Elbette bunlar onun kalbi ile Rabbi arasında birer perdedir. Kalbinini, kalbini bunlarla bağlayıp hapsettiği takdirde Allah'a doğru olan sulukunda yol alamaz. Hep yerinde sayar. Hakka doğru yol alma ister gidiş yolunda olsun ister dönüş yolunda bulunsun onlar için duraklama yok elbette duraklayan yol alamaz hakka vasıl olamaz Rabbimiz'in dediği gibi o sizden ileri gitme veya geri kalmak isteyen kimseler için bir uyarıcıdır diyor demek ki kardeşlerim hakikatte hep aynı yerde duraklama yok ya ileri gidilecek ya da geri nitekim onlar buna kendi ıstırahlarında oruç ve nuzul demişlerdir Yolda ilerleyip yükselmeyi, sonra da inişe geçip kullar arasına karışmayı, onlara hizmet ve irşatlarda bulunmayı hedef almışlardır. Adetlere bağlanıp kalanlar ise suluklarında seyredemedikleri için belli bir yerde tavakkufa geçmiş, duraklamış, seyri suluğun sadece lafını etmiş olurlar. Ali selamet ve selamın seyrini ve vesiletini bilen ve esas alanlar için öylelerinin hal ve gidişlerinin aykırılığı kolayca anlaşılır çünkü bilinen bir husustur ki kardeşlerim ve vesselam efendimiz gömlek giyer bazen aba giyer bazen cübbe giyer bazen de iki parçadan ibaret rida ve izar giyerdi bazen devesine tek başına biner bazen terkisine birini bindirirdi bazen eğerlenmiş ata biner bazen çıplak ata binerdi Bazen merkebe biner, yemek zamanı hazırda ne varsa onu yer, yerken de bazen yere oturur, bazen hasır üzerine otururdu. Bazen de daha önceden serilmiş bulunan yaygı üzerine, bazen yalnız başına yürür, bazen ashabı ile birlikte. Hasılı o, Allah tarafından kesin olarak emredilenlerin dışında serbest hareket ederdi belli ve bir tek şey üzerinde ısrar etmez, özenti göstermezdi. Onun bu sade ve kolayına olan davranışı ile önüme seccade serilmedikçe burada namaz kılmam diyen, belli ve bir tek hareket tarzı üzerinde bir takım resmiyet ve adetlere bağlanıp kalanların hal ve gidişi üzerinde ne kadar büyük bir fark ve mesafe bulunmaktadır. Şüphesiz asıl olan, alemlere rahmet olarak gönderilen ve Vesselam'ın hal ve gidişini sadelik ve külfetsizliğini esas alma onun hidayetiyle hidayetlenmektir. Allah'ım onun yolundan bizleri ayırma. Kardeşlerim şeytanın insanlar için kurduğu tuzaklardan 14. dördüncüsü abdest ve namaz esnasında cahillere verdiği vesvesedir. Bilhassa bu niyet meselesinde olmaktadır cahiller aleyhissalatü vesselamın sünnetini adeta yetersiz görerek kendilerini bir takım sıkıntı ve zorluklara atarlar bu da şeytanın gayet hoşuna gider şüphe edilemez ki bu vesveseyi onların kalplerine sokan şeytandır sanki onlar isteyerek şeytanın vesvesesini davet etmiş gibidirler onlardan biri aynen aleyhissalatü vesselamın abdest alışı gibi bir abdest aldığı veya gusül aldığı halde hala abdest ve guslunun olmadığı zan ve vesvesesi içindedirler bir gün İstanbul'a gitmiştim bir zaman sabah namazına yakın indik bir arkadaş daha var terminalin mescidine gittim abdest alıp namaz kılacağım iki tane cevap geldi ellerinde böyle patron çantalı derler ya onun gibi bir çanta özellikle açtılar aynı kasap tulumu gibi bir tulum çıkarttılar ben ilgiyle bakıyorum şimdi iki tane de kolluk çıkarttılar o önlüğü komple kafadan aşağı giydiler kollukları da kollarından geçirip ta dirseklerini arkaya kadar çektiler ayaklarını iyice açtılar ağızlarına su alıyorlardı böğürerek tükürdüler burunlarına su verdiler böyle sümkürdüler sümkürüyor herkesi tiksindirdi öyle bir abdest aldılar ki kardeşlerim ilk defa ben böyle bir şeyle karşılaşmıştım namaz kılacağız o iki tanesi biri müezzin oldu biri imam eğer dedim sizin abdestiniz böyleyse vallahi ben sizin arkanızda namaz kullandım. Sizler dedim bu dinin öngördüğü, Allah Hüsnü'nün yaptığı, sahabenin yaptığı bir şekli bırakıp ne hale gelmişsiniz? Hususi inanın vallahi çantanın içinde o şeyleri taşıyorlardı. Yani görmesem birisi anlatsa ya bu kadar da olmaz derdim hakikaten gözlerimle gördüm şeytan öyle aldatmış ki aynı insanların başka başka şeylerde hiç de aynı ihtimamı göstermediklerini görüyorsunuz çünkü bir yerden ifsad oldu mu başka yere görecek bir maharet görecek bir zaman görecek bir kabiliyet ne yapmıyor kalmıyorum Allah'ım bizi vasat ümmet kılın. O kişiler abdestsizliğin gitmediği görüşünü taşır ve şahsi görüşüyle bu kadarcık bu su sadece ellerimi yıkamaya bile yetmezler. Onun cehalet özrü olmasa neredeyse kendisinin peygambere açıkça karşı geldiğine hükmedeseniz gelir. Aleyhisselatü Vesselam o kadarcık su suyla abdest almış kustunu yapmış da sen niçin yapamazsın? Senin haberin olsun ki Aleyhisselatü Vesselam abdestini alırken her zaman ikişer veya üç defa yıkamazdı. Bazen kere yıkardı. Fakat hiçbir zaman üç defadan fazla da yıkamazdı. Deniz kenarında bile olsan ağzalarını 3'ten üçten fazla yıkama bu israftır derdi. Peki sana ne oluyor da? Onun sünnetini bırakıp onunla hareket etmeyi bırakıp onu yeterli görmeme onu isabetli görmeme ne demek? hatta ve vesselam efendimiz üç defadan fazla yıkamaya kalkışanların kötü davrandıklarını halplerini tecavüz edip zalim olduklarını haber vermiştir demek ki Resulullah'ın sünneti çileyle değil şeytanın vesvesesine göre hareket eden bir kimse iyi değil kötü yapmaktadır Böylesinin haddini mütecaviz bir zalim olduğu Ali sallallahu aleyhi ve sellem'in şahadetiyle sabit bulunmaktadır. Ali sallallahu aleyhi ve sellem bu husustaki sünneti haber verildiği zaman asla onu kabul etmek istemez bunlar. Doğru veya yeterli görmez. Şimdi vesvesecilerden biri bir müslümanın böyle hareket ettiğini görse adeta sen ne biçim müslümansın? Bu nasıl Müslümanlıktır diyerek kıyameti koparır. Der ki bir defa bu miktardaki bir su iki kişinin gusül yapmasına kafi değil. Sonra bu su kabındaki hamur parçacıklarına su nüfus eder. Bu ise bazılarına göre suyu necis kılar. Bazılarına göre de fasit eyler. Yani su bozulmuş olur. Böyle bir su ile taharet olmaz. Evet şeytanın vesvesesine kapılan işte böyle hareket eder ve böyle iddia eder. İbn Ömer'den gelen bir rivayette Ali sallallahu ve zamanında erkekler ve kadınlar bir kattan abdest alırlardı.